Baş, yaşam için teknoloji. Merhaba. Tema Vakfı, İzmir'in ağaçlandırılması için Orman Genel Müdürlüğü işbirliğinde başlattıkları çalışma kapsamında fidan bağış çağrısı yaptı. Yaşanan yangınların ardından Türkiye'de hassasiyetin daha da yükseldiğinin altını çizen Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, İzmir'in Karabağlar mevkinde çıkan orman yangınlarındaki kayıplarımız hepimizin yüreğini yaktı. Binlerce ağaçla birlikte orman ekosisteminin vazgeçilmez parçası olan çok sayıda canlı yangınlarda yaşamını yitirdi. Kaybettiğimiz canlar geri gelmeyecek. Ancak Orman Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle başlattığımız fidan bağış kampanyasıyla bir nebze olsun yaşanan kayıpları telafi edebilmeyi istiyoruz. İzmir'in dağlarında yeniden çiçekler açsın diyen herkesi fidan bağışı yapmaya ve destek vermeye davet ediyoruz, dedi. Bağış için Tema Vakfı'nın fidan bağışı internet sitesine Ziyaret edebilirsiniz. Doğa Derneği, İzmir'in güneyinde yer alan Kızıldağ önemli doğa alanındaki yangın felaketiyle ilgili bir basın bülteni yayınladı. Bültende bu felaket hem ormanda yaşayan sayısız canlının yok olmasına neden olmuş hem de İzmir'in akciğerlerinin yanması ile sonuçlanmış. Bu yangın sonrasında artık yapılması gereken tek şey bu bölgenin yeniden doğaya kazandırılması. Ancak bu çalışmalar sırasında önceki yıllarda yapılan hataların tekrar edilmemesi gerekli. Bu nedenle orman restorasyonu çalışmaları yapılırken şu hususlara dikkate alınmasına talep ediyoruz diyor Doğa Derneği. Orman restorasyonu sırasında ekosistemin bütünlüğünü destekleyecek şekilde ekosistem tabanlı fonksiyonel orman amenajman planlaması prensibiyle konuya yaklaşılması çok önemli. Bu kapsamda yalnızca kızılçam gibi çıralı, kolay yanan ağaç türleri yerine Ege'nin doğal orman bitki örtüsünün diğer parçaları olan meşe, menengiç gibi ağaç türlerinin gelişimine izin vermek gerekiyor. Bu ağaç türleri yangına daha dirençli türler. Ayrıca var olan biyolojik çeşitlik ve toprağı geliştirme özellikleriyle kızılçama göre çok daha zengin bir orman dokusunun oluşmasına sağlıyor. Dolayısıyla orman restore edilirken yalnızca kızılçam değil, Uygun yerlerde meşe, menengeç gibi ağaç türlerinin kullanılması gerekiyor. Ege'nin doğal ormanlarının neye benzediği, nasıl bir görüntüsü olduğunu bugün İzmir Menderes'teki Notion Antik Kentine bakılarak görmek mümkün. Aslında yapılması gereken buradaki doğal orman dokusunun tüm Kızıldağ'a yaygınlaştırılması. Ağaçlandırma çalışmaları yapılırken dozer ve kepçelerle toprağın tesviye edilerek teraslama yapılması çoğu zaman sakıncalı sonuçlar doğuruyor. Bu yöntem Ege bölgesi gibi organik materyallerin toprak dokusunun son derece ince bir katmanına sahip olduğu bölgelerde ciddi zararlar verebiliyor. Dozer ve kepçeler gezdikleri yerlerde ve terasladıkları noktalarda zaten ince olan organik toprak dokusunun kayaların ve minerallerin altında kalmasına neden olmaktı. Ayrıca ağaçların ve bitkilerin gelişmesi için önemli olan organik materyallerin ortadan kaybolanılmasına neden olmaktı. Bu nedenle ağır teraslama çalışmaları yapılmadan bu hususa dikkat edilmesi gerekiyor. Doğal ormanların yanmasını engellemek ve aynı zamanda bundan sonra böyle felaketlerin gerçekleşme ihtimalini ortadan kaldırmak için ormanlarımızda kara keçi gibi yerli keçi ırklarının otlatılmasına da olanak sağlamak gerekiyor. Sanılanın aksine keçilerin çok yıllık orman ağaçlarıyla beslenme oranı %30'un altında. Besinlerinin büyük çoğunluğu ise orman tabanındaki Tutuşabilir yüksek otusu bitkiler ve çalılar olan keçiler bu özelliğiyle orman tabanındaki tutuşabilir alan oranını ciddi oranda azaltmakta. Keçilerin ve diğer otoburların olmadığı bir orman dokusunun altında kuru otlar ve çam pürüleri daha hızlı bir şekilde çoğalmakta ve bir yangın olduğunda bu otlar kurumuş çam ibreleri yangının çok daha hızlı yayılmasına neden olmakta. Bu nedenle ormanlarımızda hayvancılığın da yapılabileceği ve doğal otoburların yeniden yaygınlaştığı bir yönetim şekli esas alınmalı. Yaşanan bu son derece büyük ve İzmir'in akciğerlerini elinden alan felaket, bütün bu hataların gözden geçirilmesi, Ege ve Akdeniz iklimindeki ağaçlandırma ve orman politikasının bir daha değerlendirilmesi gerektiğini açık ve net bir şekilde ortaya koymakta diye açıkladı Doğa Derneği. Dünyada yaşanan iklim değişikliği nedeniyle ekonomiyi ve doğayı kurtaracak çözüm yolları aranıyor. Rüzgar enerjisi sayesinde 819 milyon ton karbondioksitten kurtulan ve 300 bin kişiye istihdam sağlayan Avrupa Birliği, Bu konuda önemli atılımlar yapıyor. Küresel çapta gerçekleşen iklim değişiklikleriyle birlikte hem dünyanın çehresi hem de ekonomisi hızla değişiyor. Tüm dünyanın ekonomi alanında ve yaşanan iklim değişikliği sürecinde bir dar boğaz içerisinde kaldığı bir gerçek. Bu dar boğazdan çıkış yolu olarak da rüzgar enerjisi görülüyor. 91 ülkede 591 gigawatttan fazla kurulu rüzgar enerjisi kapasitesi bulunduğuna ve büyümenin hızla devam ettiği için de. En ucuz enerji kaynaklarından birinin rüzgar enerjisi olduğuna dikkat çekiliyor. İklim değişikliği daha önce olmadığı kadar politika ve kamuoyu gündeminin zirvesinde. Vatandaşlar, hükümetleri bu sorunu acil şekilde ele almaya çağırıyor. Bu durumun yanı sıra ülkelerin içerisinde bulunduğu enerji sıkıntıları ve ekonomik bulunmularsa kalkınma başlığını geri plana atıyor. Avrupa Birliği ülkelerinde mesela rüzgar enerjisinin ekonomik katkıları çok büyük. Sadece Avrupa'da 300 bin kişi Rüzgar enerjisiyle ilgili sektörde çalışıyor ve yerel topluluklarda yatırımlardan ve yerel vergi gelirlerinden yararlanıyor. Şu anda Avrupa elektrik ihtiyacının %14'ünü karşılayan rüzgar enerjisi 2050'de Avrupa'nın elektrik ihtiyacının yarısını sağlayan enerji sistemlerinin temel taşı olacak. Hükümetler en uygun maliyetli iklim krizine etki etme teknolojisi olan rüzgara yapılacak yatırımların kilidini açarak